Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Yani kısmetine razı ol. Her şey kader ile takdir edilmiş. Yani yiyeceğiniz, içeceğiniz bunları takdir edilmiş. Kısmetine razı ol. Allah bereket verin. Ya ben de şöyle olsaydım, ben de böyle olsaydım, ben de zengin olsaydım yaparak şimdi sen. Geçenlerde biri bana diyor. Ya diyor bu dünyada diyor adalet yok diyor. Neden dedim?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 Kulağın var duyuyorsun, burnun var bak koku alıyorsun, ağzın var tatıyorsun, elma var Allah Allah. Ayağın var yürüyorsun, aklın var düşünüyorsun, kalbin var seviyorsun, daha ne istiyorsun? Ya dedi tamam da dedi, ben de bir sakıp sabancı olmak isterdim dedi. Ya dedim sakıp sabancı ama o adam zengin parası çok, ahirette hesabında da uzun sürer onun. Sen garibansın dedim.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 Eşek olabilirdi, insan olmak gitti okula mı gittim? para mı yatırdın, tahsil mi yaptım? Bak, insan olmuştu. Ben şimdi burada değil de ağırda sanan yem bir üküz olabilirdim. Vallahi billahi geçen sene bayramda bir ağıra girdik, bir dana alacağız, üküz. Adam hıh -hı diyor, hayvanı kaldırdı, hayvandan kalkmak istemiyordu, hıh -hı diyor. Korktum ulan dedim, ben bu üküz olsaydım şimdi, ne zor olurdu değil mi?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 bir ayağı olmayan diyor, iki ayağı olmayana bakacak. Bir gözü olmayan, iki gözü olmayana bakacak ki haline şükretsin diye. Tabii insanoğlu işte böyle şey yapıyor. Yani. Verilen nimetleri göremiyor. Elinden alındığı zaman eyvah diyor ama iş işten geçiyor. ya. Her şey kaderle takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. O zaman rahat ol. Oh. Kimseyi kıskanmıyorsun. Birisi araba alıyor. Örteki nereden bulduran parayı diyor. Vay nasıl ya, Nereden buluyor parayı ya. Bak sevinmiyor. O kardeşin araba almasına sevinirse lezzet alacak. Eğansın çocuk ya. Her gün yayan gidiyordu. Ya sen de yayan. Nasıl ben de yayan gidiyorum. Allah bana da verir. Yani o kardeşimiz araba almış. Sevinmen lazım. Sevinirsen mutlu olacaksın. Lezzet alacaksın. Ama nereden mutlu Vay nasıl ya, mesela müzerkez amıyorum, aa aa, ne oluyor yanıyor bak, tesadüften yanıyor.